Davudu u Rahmetullahi Aleyh Taylı Davud İsmi Davud bin Nasır Künyesi Ebu Süleyman Lakabı Siracuddin Nisbesi Ta'i Kufi Aslı Horasan Vefatı 781'de Bağdat Hocaları İmam-ı Azam Habibi Acemi 8. yüzyılda Horasan ve Irak taraflarında yetişen evliyanın büyüklerinden. Tay kabilesine mensup olduğu için Tayi ve Küfe'de doğduğu için Küfî nisbeleriyle meşhurdur. Çocukluğundan itibaren ilim öğrenmeye başlayan Tayi, zamanının alimlerinden çeşitli ilimleri tahsil etti. Tabiinden Numan bin Sabit, Abdülmelik bin Umayir, Habib bin Ebi Amre, Hamidettavil, İsmail bin Ebi Halit, Süleyman el ameş Muhammed bin Abdurrahman bin Ebu Leyla gibi büyüklerden hadisi şerif dinledi. Gençliğinde ilim tahsiliyle meşgul olan Davudu tayinin kalbinde dünyaya karşı sevgi de vardı. Bir gün, ölen bir kimsenin arkasından, Mersi'ye ağıt söyleyen bir şarkıcının söylediği, hangi güzel yüz ki toprak olmadı, hangi tatlı göz ki yere akmadı, beytini işitince, dünyaya karşı sevgisi azaldı. Gençliğinde yaptığı bazı hareketlere pişman oldu. Kalbine bir ateş düştü, şaşkına döndü. Derdine çare bulmak için de dolaştı. Bağdat'ta bulunan zamanının en büyük alimi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin huzuruna geldi. İmam-ı Azam bunun yüzünün renginin değiştiğini görünce sebebini sordu. O da "Dünyadan soğudum. Bende meydana gelen bu hali anlatamayacak haldeyim. Bu halin ne olduğunu okuduğum kitaplarda bulamıyorum." ''Ne yapmamı tavsiye edersiniz?'' dedi. İmam-ı Azam Hazretleri ona ilme ve az konuşmaya devam etmesini tavsiye etti. Davud-u Tayy, rahmetullahi aleyh, İmamın gösterdiği yolda dünyaya düşkünlüğü tamamen terk edip, dinin emir ve yasaklarına uymada, haram ve şüphelilerden kaçmada örnek olacak şekilde ilerledi. Evine çekildi insanların arasına karışmadı. İbadetlerini hep evinde yaptı. Aradan bir müddet geçtikten sonra İmam-ı Azam Hazretleri evine gelip evde oturup insanlar arasına karışmamak uygun değildir. Talebe arkadaşlarının arasına gir. Onları iyi dinle. Fakat hiç konuşma. Meseleleri çok iyi öğren buyurdu. Davudu Ta'yi peki efendim diyerek İmam-ı Muhammed İmamı Ebu Yusuf, İmamı Züfer gibi arkadaşlarının arasında bir sene daha derslerine devam etti. Davud Ta'i, rahmetullahi aleyh, hazretleri hem İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin derslerine devam etti hem de zamanındaki tasavvuf ehli veli zatların sohbetlerinde bulundu. Silsile-i Aliye denen büyük veliler zincirinin dördüncü halkası olan Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh hazretlerinin sohbetinde de bulundu. Bir gün Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh hazretlerine Ey Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem torunu kalbim çok karardı. Bana nasihat eder misiniz dedi. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh ey Davud sen zamanımızın zahidisin. Benim nasihatim an ne ihtiyacım var dedi. Davud utay ey Rasulullahın torunu sen Peygamber Efendimizin mübarek kanını taşıman hasebiyle senin bütün insanlardan üstünlüğün vardır. Onun için hepimize nasihat etmen lazım değil midir? deyince Caferi Sadık ey Davud kıyamet günü dedem Resulullah'ın yakama yapışıp Dini İslam'a niçin layıkıyla hizmet etmedin? İslam'a hizmet, iyi asil bir soya ve nesebe sahip olmakla olmaz. Bu iş, Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçmakla olur buyurmasından korkuyorum, dedi. davud tayi bu sözleri işitince ağladı ve, Ya Rabbi! Peygamberimizin mübarek kanını taşımak şerefine kavuşan bir zat böyle hayret içinde olursa Davud da kim oluyor ki ibadetlerini ve yaptığı işleri beğensin dedi. Davud Utay İbrahim bin Ethem Rahmetullahi aleyh hazretleriyle de görüşüp sohbetinde bulundu. 20 sene müddetle İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin derslerine devam edip başta fıkıh olmak üzere bütün akli ve nakli ilimleri tahsil eden Davudu tayi yüksek bir alim oldu. Fıkıhta içtihat derecesine ulaştı. Ondan İsmail bin Aliye, İshak Seluli, Ebu Nuaym el-Fazl bin Dükeyn, Mis'ar bin Kedam ve pek çok kimse ilim öğrenip hadis-i şerif rivayet etti. İlimde yüksek derecelere ulaşmış olan Davudutay bir gün İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin huzurunda bulunuyordu. İmam-ı Azam ona "Ya Davud, bir aleti yani ilmi sağlamlaştırdık. Geriye onunla amel etmek kaldı." buyurdu. Bu söz üzerine kendi nefsiyle mücadele etmeye başlayan Davudutay nefsine Hiçbir meselede konuşmamak şartıyla Ebu Hanife'nin meclislerine devam etmedikçe seni uzlete çekmem dedi. Kimseyle konuşmamak şartıyla bu meclislere devam etti. Davudu u Tâhi, tasavvufta habib bir Râin'in sohbetlerine devam edip ondan feyz aldı. Tasavvuf yolunda ilerleyip evliyalıkta yüksek derecelere ulaştı. Bir taraftan, Habîb bir râîn'in sohbetlerine diğer yanda İmâm-ı Azam'ın sohbetlerine devam etti. Davudu tâyi biraz uzlete çekildi. Dünyayı tamamen terk edip insanlardan uzaklaştı. Uzlete çekildikten sonra kalbi nurlarla doldu. Kalbinde marifetullah hasıl olunca İmâm-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Davud-u ziyaretlerine gelmeye başladı. Zaman zaman ziyaret ederek ona iltifatta bulundu. Davud-u Tayî rahmetullahi aleyh halktan tamamiyle ümidini ve alakasını kesti. Kendisinin küçük bir arazisi vardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh İranlılarla yapılan savaşlarda alınan arazilerden bir kısmını da onun dedesine vermişti. Bu arazinin üçte ikisini 400 dirheme satarak ömrünün sonuna kadar bu parayla yaşadı. Hatta kefenini de bu parayla satın aldı. Araziyi sattığı sıralarda bizim yolumuz parayı saklama yolu değildir, İhtiyaç sahiplerine dağıtma yoludur diyen arkadaşlarına, ben bu parayı dünyalık kazanma sıkıntılarına karşı başkalarına yük olmadan ölünceye kadar ''Ahiret için hazırlık yapayım diye saklıyorum.'' dedi. Evinde hiç durmadan, biraz sonra ölecekmiş gibi ibadet ederdi. Boş şeylerle meşgul olmazdı. Düzumsuz bir tek kelime konuşmaz, ibretsiz bir yere bakmazdı. Yemek yerken, vakitten tasarruf olsun diye, ekmeği suyun içine doğrar, çorba gibi yapıp öyle yerdi. Çiğnemek zamanı uzatıyor. Bir lokmayı çiğnemek elli ayeti kerimeyi okumama engel oluyor. Niçin zamanı zayi edeyim? derdi. Davud-u tâi, rahmetullahi aleyh o derece riyazet ve takva üzereydi ki, zaruri ihtiyaçları dışında evinden çıkmamış, ağzına lezzet veren bir nimet koymamıştır. Güzel ve yeni elbiseler giymedi. Halkın getirdiği yemekleri fakirlere bağışlayıp, oruçlu olduğunu kimseye bildirmedi. Annesi bile onun oruçlu olduğunu bilmez, gelen yemekleri yediğini zannederdi. Kimseden bir şey kabul etmez, kar ve kazanç peşinde koşmazdı. Davud Ta'yi, babası vefat ettiğinde kalan mirası bir vekil harç tutarak ona teslim etti. Bu para çoğalarak 20 miskal yani 96 gram altına ulaştı. Davudu tayi ihtiyaçlarını bu paradan karşıladığı, Hatta isteyenlere ödünç para verdiği gibi fakirlere sadaka da dağıtmıştı. Davudu tayi para bittiğinde ömrünün de tamam olması için şöyle dua ve niyazda bulunurdu: Ey Allahım, bu miras malını bize kâfi ve vefalı kılıp başkasının malına muhtaç etme. Malımız sona erince senin huzuruna yüz akıyla gelenlerden olayım. Bütün bu dualar kabul gördü ki, malı bittiğinde kendileri de vefat eyledi. Davud-u Tayyip, aleyh, bir defasında hacamat yaptırarak kan aldırmıştı. Hacamat yapana bir altın verdi. Ona dediler ki, bir altın vermeniz çok değil mi? Siz bu hareketinizle israf etmiş olmuyor musunuz? davud Ta'yi böyle diyenlere hacamatçıya yardım olsun diye verdim. Cömertliği olmayanın ibadeti ve dini olmaz buyurdu. davud Ta'yi evinden sadece namaz vakitlerinde çıkar, camide namazını kılar kılmaz hemen kalkar, aceleyle evine dönerdi. Bir gün onu cemaate hızla giderken görüp niçin acele ediyorsun diye sordular. O da Askerler beni bekliyor dedi. Hani askerler diye sordular. O da mezarlıkta bulunan ölüler dedi. Camiden çıkınca eve birinden kaçıyormuş gibi aceleyle gelirdi. Bunun sebebini soranlara insanlar dünyaya çok bağlanıyor. Onlarla görüşünce kalbime dünya sevgisi geliyor der insanlarla bir araya gelmemeye çalışırdı. Davudutaiye İnsanların arasına niçin karışmıyorsun diye sordular. Cevabında, kiminle konuşayım? Akıllı kimseler benimle dini bir mevzuda konuşmuyorlar. Emir ve yasaklardan anlatmıyorlar. Yaptığım hata ve kusurlarımı yüzüme karşı söylemiyorlar. Aksine hatalarımı faziletmiş gibi anlatıyorlar. Böyle insanların bana fayda yerine zararı dokunuyor. Onlarla niçin oturayım derdi. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh hazretleri Davudu Tayi ile ömründe iki defa görüşmüş, karşılıklı sohbette bulunmuştu. Bu görüşmeleriyle övünürdü. Fudayl bin İyad bir defasında evin tavanındaki çatlağı gördü ve Davudu Tayi'ye "Buradan kalk zira tavan çatlamış, üstüne yıkılacak." dedi. Davudu Tayi ona ben çok zamandır buradayım. Bırak çatla tavanın bile farkında değilim." diye cevap verdi. İbn Semmak Hazretleri Davud Utay'a gelip "Bana nasihat et." dedi. O da öyle gayret et ki Allahu Teala seni yasak ettiği yerde görmesin, emrettiği yerden de ayrılmış bulmasın. Allahü Teala'dan haya et ki senin ona yakın olduğunu ve senin üzerindeki kudretini göz önüne getiresin. Dünyaya karşı oruçlu ol ki, iftarın ölüm olsun. İnsanlardan, aslandan kaçar gibi kaç. Fakat, cemaatle namazı terk etme ve sünnetten ayrılma, buyurdu. Birisi kendisinden nasihat isteyince, dünya için dünyada ne kadar kalacaksan, o kadar. Ahiret için ahirette ne kadar kalacaksan o kadar çalış buyurdu. Akrabalarından birisi Akrabayız bana nasihat verip vasiyet ediniz dedi. Bunun üzerine Davud utayi Hazretleri ağlamaya başladı. Bir müddet sonra kendisinde konuşabilecek hal buldu ve gece ve gündüz yolculukta bir konak yeri gibidir. Dünya ile ahiretin arası bu kadardır. Dünyadan ahirete mutlaka gideceğimize göre oraya hazırlanmak lazım. Çünkü yolculuğun bitmesi yakın, ecelin gelmesi de ondan daha aceledir. Ben bunları sana söylüyorum fakat bu nasihata senden çok benim ihtiyacım vardır buyurdu. Davud-u kendisinden nasihat isteyen birisine, Ölmüş insanlar seni bekliyorlar. Buyurdu. Küfede bir cenaze vardı. Davudu tahi de oradaydı. Kabristana mevta'yı defnettikten sonra oradaki insanlar Davudu tahi'nin etrafında toplandılar ve bize biraz nasihat eder misiniz dediler. O da kim ki Allahü Teala'nın vaad ettiğinden korkarsa arzularına çabuk kavuşur. Kimin arzuları çoksa ona bütün azaplar yakındır. Ey kardeşlerim! En büyük sermaye, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın razı olduğu bir iş ile meşgul olmaktır. Kabirdekiler, kıyamet kopunca kabir azabı kalkacağı için kıyametin çabuk gelmesini beklerler. Dünyadakiler ise kabirdekilerin pişmanlıklarını bilmedikleri için hep günah işlerler. Halbuki onlar da ölünce dünyadayken neden çok ibadet yapmadık, diyerek pişman olacaklar, buyurdu. Davudu u bir gün pazara gitti. Orada taze hurmaları gördü. Almak istedi. Fakat parası yoktu. Hurma satıcısına, ''Bana parasını yarım vermek üzere bir dirhemlik, yani 3,36 gram gümüşlük hurma ver.'' dedi. Hurmacı da, ''Veresiye hurma satmıyorum.'' cevabını verdi. Satıcı biraz sonra, ''Veresiye hurma isteyenin, Davudu u olduğunu öğrendi. Çok üzüldü. Hemen Davudu u bulunduğu yeri öğrenip yanına geldi. İçinde yüz dirhem olan bir keseyi ona uzatarak kusurumu bağışlayınız. Biraz önce ben sizi tanıyamadım. Bir dirhemli kurma istediniz, vermemiştim. Şimdi ise size yüz dirhem hediye ediyorum. İhtiyacınıza harcarsınız. Lütfen kabul buyurunuz dedi. Bunun üzerine Davudu u benim bunlara ihtiyacım yoktur. Nefsimin istekleri yerine gelecek mi diye tecrübe için yapmıştım. Elhamdülillah, nefsimin isteği yerine gelmedi ve bu dünyada bir dirhemlik bile itibarının olmadığını gördü.'' buyurdu. davud tayi Tayy, rahmetullahi aleyh, bir gün bir kabrin yanından geçiyordu. Şöyle bir ses duydu. ''Ben zekat vermedim mi?'' Namaz kılmadın mı? Oruç tutmadın mı? Falan falan hayırlı işleri yapmadın mı? Bir ses ona şöyle cevap verdi. Evet, yaptın ey Allah'ın düşmanı. Fakat yalnız kalınca Allahü Teala'ya karşı geldin. Allahü Teala'nın seni gördüğünü düşünüp ondan korkmadın. davud Ta'i, rahmetullahi aleyh hazretleri, dünyaya önem vermediği gibi, Elinde olanları da yetim ve fakirlere tasadduk ederdi. Öyle ki kendisi muhtaç hale gelinceye kadar verirdi. 40 sene müddetle bayram günleri hariç oruç tuttu. Bundan en yakını bile haberdar olmadı. Dawudu tayi daima hüzünlü halde bulunurdu. Geceleri Allahü Teala'ya yalvarır, dua eder, yaran bi. Sana olan korku ve muhabbetim, Bende en büyük dert oldu. Öbür dertleri düşünecek zaman bırakmadı. Senin derdin, Uykumla arama girdi. Der, sabahlara kadar Kur'an-ı Kerim okur, Namaz kılar, istiğfar edip, Günahlarına pişmanlığını dile getirir, Gözyaşı dökerdi. Davud-u Geceleri feryat ederek ağlar, Ey geceler! Bana bu gam, Herkesten fazladır. Bu gamla uyumak mümkün değildir. Gecelerde aydınlık yolları bulmak mümkün iken yollarda kalmak reva mıdır? Ya Rabbi beni bundan kurtar, uykuyu gözlerimden gider, ibadetlerimde uyanık ve dikkatli eyle diye dua ederdi. Davud-u hakkında Ebu Halit şöyle diyor. Bizim evlerimiz karşı karşıyaydı. Ben gecenin hangi saatinde uyansam, Davudu u ışıkları yanardı. İçerden dua ve ağlama sesleri gelirdi. O geceleri hiç yatmazdı. Maruf-i Kerhi, rahmetullahi aleyh, Hazretleri, davud kadar dünyaya değer vermeyen ve nazarında dünya hiç olan bir başka kimse görmedim. Onun nazarında dünyanın ve ehli dünyanın değeri, bir sivrisineğin kanadı kadar bile değildi, buyurdu. Davudu tağiyeye göre ilim amel etmek için olmalıdır. Bunun için şöyle diyor: Amel edilmeyen ilmin faydası yoktur. Bir ilim talebesi ömrünü ilim öğrenmeye harcarsa nerede ve ne zaman amel etmeye vakit bulacak? Rebi vasıti Davudu tağiyeye bana nasihat etile dedi. O da dünya hayatında oruçlu gibi ol. Ölüm geldiğinde bayram sevinci içinde halktan yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaçıp kendini mesut kıl, dilini koru, lüzumsuz şeylerden kaçın, dünya ile çok az ilgilen, ahirete götüreceğin şeyler nispetinde dünya ile ilgilen buyurdu. Bir gün Halife Harun Reşit Ebu Yusuf'a Beni Davud'un yanına götür, onu ziyaret edeceğim, nasihat isteyip duasını alacağım. dedi. Bunun üzerine her ikisi kalkıp Davudu Tahi'nin evine geldiler. İçeri girmek için izin istediler. Fakat içeri girmeye izin alamadılar. Annesine müracaat ettiler. Annesi oğluna, evladım, müsaade et de içeri girsinler diye yalvardı. Davudu Tahi, anneciğim, dünya ehliyle benim ne işim vardır?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 nazik bir el olduğunu belirtti ve Ey halife! Bunca zaman ömür ve saltanat sürdün, insanlara hükmettin, sakın zulme meyletme, zira hesaptan kurtuluş yoktur, buyurdu. Davud-u Tayin'in bu tesirli sözlerini dinleyen halife, kendinden geçip gözyaşları döktü, duasını istedi. Duadan sonra bir kese altın verdi ve kendi öz malımdandır ve helaldir. Alınız dedi. Halifenin hediyesini verecysini kabul etmeyen Dawudu Tayi, size mübarek olsun. Bizim böyle şeylere ihtiyacımız yoktur. Babamdan kalan mal ve mülk satıldığında elime geçen altınlar bize yeter. Rabbim, o paralar bittiğinde işimizi bitirip bizi başkalarına muhtaç kılmasın. O kendisine yapılan duaları reddetmez. İzzeti hakkı için kabul eder.'' buyurdu. Harun Reşit ve i̇mam Ebu Yusuf, keseyi alıp gittiler. Davudu tayinin vekil harcına gidip, parasının miktarını sordular. Vekil harcın bildirdiği miktarı hesap ettiler. Bu ölçüye göre parası hesap edildiğinde, şeyhin vefat edeceği günü buldular. Nakledilir ki, hesap edilen gün geldiğinde, i̇mam Ebu Yusuf, ''Gidin bakın.'' Bugün Davudu Ta'i vefat etmiştir, buyurdu. Gidip baktıkları zaman vefat ettiğini öğrendiler. İmam Ebu Yusuf onun hakkında duası makbuldur. Allahü Teala'nın indinde yeri seçilmişlerin yanıdır, buyurdu. Biraz sonra haberci Davudu Ta'i'nin ölüm haberini getirdi. Allahü Teala ondan razı olsun. Davudu Ta'i dünya malına asla kıymet vermezdi. Vefatından önce ziyaret edenler, yastığının kerpiç, yiyeceğinin bir çanak suya batırılmış kuru ekmekten ibaret olduğunu görmüşlerdi. O, dünya hakkında şöyle buyurdu. Eğer selamette olayım dersen, dünyaya haydi sana selam olsun diyerek veda et. Eğer keramet istersen, ahirete sen nazarımda ölü gibisin diyerek, Cenazesini kılmak üzere bir al. Ve Allahü Teala'yı Teâlâ'yı dileyen tasavvuf yolcusunun alameti, dünyaya rağbet etmemek, dünyadan zaruret miktarıyla yetinmek, fazlasını arayıp sormamaktır. Yükün, uzun yola çıkacak birinin ağırlığı kadar olsun. Sakın bundan fazla dünyalığı kalbinize yerleştirmeyin. Ey insanlar! Dünyayı isteyenler, Nefislerinin isteklerine karşı acelecidir. Dünya hesabıyla bedenlerini yorarlar. Halbuki dünyaya rabet, dünya ve ahirette yorgunluktan başka bir şey değildir. Zahitlik ise dünyada ve ahirette rahatlıktır. Öyleyse aslandan kaçar gibi dünyayı isteyen insanlardan kaçmalıdır. Vefatından bir gün önce, Kendisini ziyaret eden zat şöyle anlatmıştır. Davud-u rahmetullahi aleyh hastalandığını duydum ve ziyaretine gittim. Hava çok sıcaktı. Evine geldim. Yastık yaptığı bir kerpicin üzerine başını koymuş, hem çok ıstırap çekiyor hem de Kur'an-ı Kerim'den cehennem ateşi geçen bir ayet-i kerimeyi okuyor, onu durmadan tekrar ediyordu. Ona, Açık havaya çıkarayım ister misin? dedim. Cevabında hayatımda nefsim bana hiçbir isteğini kabul ettirememiştir. Nefis için böyle bir şey istemekten Allahü Teala'ya sığınırım. Ben ölünce şu duvarın arkasına gömünüz ki beni kimse görmesin. Sağlığımda uzlet ve yalnızlıktaydım. Ölünce de öyle. Kimsenin görmediği bir yerde yatayım. dedi benimle helallaştı. Vefat ettiği gece sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okumuş, dua ve zikirde bulunmuş, uzun uzun ağlamıştı. Namaz kılarken uzun rükû ve secdeler yapmıştı. Secdeden uzun müddet başını kaldırmadığını gören annesi, merak edip yanına vardığında, ruhunu Allah'a secdede teslim etmiş olduğunu gördü. davud Tayi vefat ettiğinde, Semadan bir ses, ey insanlar! Davud Allahü Teala'nın rahmetine kavuşmuştur. Allahü Teala ondan razı olmuştur, diyordu. Salat bin Hakim diyor ki: Davud'u tayinin vefat edeceği gece nur ve çok melekler gördüm. Onlar cennet-i Davud'un gelişi için süslenip hazırlandı. Davud muradına erdi, diyorlardı. Birisi o gece rüyasında Davudu tayi gördü. Artık zindandan kurtuldum diyordu. Sabah olunca rüyayı anlatmak için evine geldiğinde onu vefat etmiş buldu. Davudu tayinin vefat haberi Bağdat'ta çabuk duyuldu. Cenazesini taşımakla şereflenmek için binlerce insan toplandı. Kabrin başında İbn Semmak, ey Davud. Kendini kabir zindanına konmadan önce dünyada hapsettin. Hesap günü gelmeden önce sen kendini hesaba çektin. Sen geceleri insanlar uyurken uyumazdın. İnsanlar kaybederken zarar yaparken sen kazanırdın. İnsanlar batarken sen selametteydin. Bugün Allahü Teâlâ'nın rahmetine ve rıdvanına kavuşursun dedi. O sözünü bitirince Ebu Bekri Nakşebi kalkıp Allahü u Teala'ya hamd ve Resulullah'a selamdan sonra, Ya Rabbi insanlar sadece bildiklerini söylediler. Allah'ım sen onu rahmetinle bağışla, onu kendi ameline bırakma diye dua etti. Davud-u Tayin'in vefatından sonra halifeleri Ahmet el-Antaki Sadun-u Mecnun ve yerine vekil bıraktığı maruf-ü kerhi, onun tasavvuftaki yolunu devam ettirdiler. İnsanlara, İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatarak, onların dünya ve ahirette saadete, kurtuluşa ermelerine vesile oldular. Davudu u Tâhi hakkında, Feridüddin-i Attar, teskiret Evliya kitabında şöyle anlatıyor. Davudu u Tâhi, ilim ve marifetin ışığı, Yaratılmışların gözbebeği, tarikatla amil Allah adamlarından biriydi. Hakikate kavuşmuştu. Evliyanın büyüklerinden en önde gidenlerinden idi. Kuvvetli vera sahibiydi. Haramlardan, şüphelilerden sakındığı gibi mübahların fazlasından da sakınırdı. Ebu Ayyash diyor: "Davud-u Tayi'nin odasına gittim. Elinde bir parça kuru ekmek tutuyor ve ağlıyordu." Sana ne oldu dedim. Buyurdu ki, bu bir dilim ekmeği yemek istiyorum. Ama helal mi, haram mı olduğunu bilmiyorum. Davudu tayi 46 sene bekar kaldı. Buna nasıl katlanıyorsun diyenlere o hali idrak edince bir yıl kadar sıkıntı çektim. Sonra alıştım. Artık kalbimde kadın arzusu yoktur. Cevabını verdi. Davudu tayi cennet için Allah'a dua etmezdi, ondan bir şey istemeye utanırdı. İsterim ki cehennemden kurtulayım, bu kurtuluş isterse kül olmam sonunda olsun derdi. Bir gün yanına gelip bize sohbet edip faydalanacağımız birini göster dediler. Buyurdu ki, o dediğiniz bir yitiktir, bulunmaz. Bir gün adamın biri Davud-u Tayin'in huzuruna girdi. Davud Utay ne istediğini kendisinden sordu. O da "Ziyaretinize geldim." dedi. Bunun üzerine Davud Utay "Sen bu ziyaretinle bir hayır işledin. Mecursun. Fakat bana gelince sen kimidin de ziyaret edildin?" denirse, "Ben ne cevap vereyim?" Zahitlerden misin?" denirse, "Değilim." Abitlerden misin?" denirse, "Değilim." Salihlerden misin?" denirse, "Değilim." Benim halim o zaman nice olur diye kendisini kötülemeye başladı ve şöyle dedi. Gençliğinde fasık idin, ihtiyarlığınca mürahi oldun. Mürahilik ise fasıklıktan iyi bir şey değildir. Davud Ta'yiye, şu emirlere gidip çekinmeden emri maruf ve nehyi münker eden adama ne dersin diye sorduklarında onu kamçı ile dövmelerinden korkarım buyurdu. Ona da aldırmıyor dediklerinde onu öldüreceklerinden korkarım buyurdu. O, ölüme de aldırmıyor dediklerinde, onu öldürücü olan ucup hastalığından korkarım buyurdu. Gerçek dost bulamadığı için, davud Tayi, uzleti tercih etmişti. Kendisine, niçin insanlar arasına katılmadığı soruldukta, o, kusurlarımı benden gizleyen insanlar arasında ne işim var? Başkalarının ikazıyla kusurlarından vazgeçmek, dindarların en büyük arzularındandır. Nihayet iş, bizim gibilerin derekesine düştü de, Bizim en büyük düşmanımız, bize kusurlarımızı söyleyip, Bizlere nasihatte bulunan kimseler oldu. Korkarım ki bu hal, iman zayıflığından meydana gelmiştir. Zira kötü huylar, zehirleyici yılan ve akrepler gibidir. Biri paltomuzda akrep olduğunu bize haber verse, Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, bakmadan ve akrebin nerede olduğunu araştırmadan, akrebin tehlikesinden kurtulmak için hemen paltoyu sıyırır, adama teşekkür eder ve ondan sonra öldürmek için akrebi aramaya koyuluruz. Halbuki akrebin zararı bedene sirayet eder ve nihayet birkaç gün devam eder. Kötü ahlakın zararı ise kalbe ve ruhadır. Bu da öldükten sonra devam edip gider. Ya uzun yıllar devam eder veya Acı ve sancının hiç ardı arkası gelmez. Vaziyet bu merkezdeyken, kötü hallerimizi bize haber verdiler diye sevinmeyiz. Haber verene teşekkür etmeyiz. Kötü huyların izalesi için uğraşmayız. Belki biz de karşılıklı olarak adama nasihat etmeye kalkışır ve deriz ki, ''Sen de şöyle böyle yapıp durduğun halde bize öğüt mü veriyorsun?'' Onun nasihatından istifade edecek yerde adama husumet göstermeye başlarız. Bu hal, çok günahların neticesi olarak kalp katılığından meydana geldiğinde şüphe yoktur. Daha doğrusu, iman zayıflığından meydana gelir. Bizi doğru yola ilham ve hidayet buyurmasını, kusurlarımızı bize göstermesini ve izalesi için meşgul etmesini ve fazlu keremiyle kusurlarımızı bize gösterene, minnet ve şükranda bulunmamızı bize nasip etmesini Allahü Teala'dan niyaz ederiz. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh anlatıyor. Bir gün Davud-u Tayin'in ziyaretine gittim. Kapısı kapalıydı. Dinledim ve şöyle dediğini duydum. Ey nefsim! Havuç istedin, havuç verdim. Şimdi hurma istiyorsun. Sana asla hurma yedirecek değilim. Kapı açıldı, selam verdim, içeri girdim, yalnız oturduğunu gördüm, dedi. davud tayi, yarım fülüse bakla, bir fülüse de sirke satın aldı. Bunun üzerine o gece sabaha kadar, Yazık bana, benim hesabım ne kadar çoğaldı diye vahlandı durdu ve ondan sonra katıksız sade ekmekten başka bir şey yemedi. Rivayete göre, İmam-ı Azam Ebu Hanife, Rahmetullahi aleyh sohbetine devam eden Davudutayye inzivayı niçin tercih ettiğini sormuş. Davudutayye de mücadeleyi terk etmek hususunda nefis mücadelesi yapmak için terk ettim demiştir. Bunun üzerine İmam-ı Azam Ebu Hanife kendisine giriştiğin bu mücadeleyi kazanmak için tenhalara kaçmak değil toplantılara katılmak lazım Meclislere devam et. Dediklerini dinle ve sen konuşma. Ancak bu şekilde mücahedeyi kazanırsın deyince, davud tayi. ben de böyle yaptım. Kendimi zorla tecrübe ettim ve en şiddetli mücahedeyi burada buldum. Mesele tamamen sizin dediğiniz gibiydi. Çünkü düzeltilmesine muktedir olduğu halde yanlış sözü duyan kimsenin, Buna susması kadar zor bir şey olamaz." dedi. Bunun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haklı olduğu halde mücadeleyi terk eden kimseye Allahü Teala cennetin ortasında bir ev inşa ettirir buyurmuştur. Davudutayii rahmetullahi aleyh bir kadını oğlunun mezarı başında ağlar gördü. Kadının "Ey ciğerparem Böceklerin ve kurtların hangi yanağından yemeye başladığını bileydim diye acındığını duyunca olduğu yere düşüp yığıldı. davud tayinin açık bir yalağa su kuyusu gibi bir yeri vardı. Buraya koyduğu suyun ağzını kapatmaz, güneşin karşısında tutardı. Susadığı zaman ondan içer ve soğuk suyu içip zevkine varan kimsenin dünyadan ayrılması zor olur. Derdi. İbni Ebil Havari diyor ki Süleyman Darani'ye Davudu tayinin zahit olup olmadığını sordum. O da zahitlerdendir dedi. Bunun üzerine ben ona babasından 20 altın kaldı. Onları yanında alı koydu. Hepsini 20 yılda harcadı. O nasıl zahit olur? dedim. Maksadı zühdün hakikatini gayesini anlamak idi. Çünkü nefsin sıfatları çok olduğu için zühdün de gayesi sonu yoktur. Zühd bütün bu sıfatlara atmakla mümkündür. Elde etmesi mümkün olduğu halde kalbine ve dinine korkarak dünyalıktan herhangi bir şeyi terk eden kimsenin terk ettiği nisbette zahitlikten nasibi vardır. En son haddi ise Musa'nın Aleyhisselam yaptığı gibi Taş yastığı da başının altından atıp masivayı tamamen terk edip Allahü Teala'ya yönelmektir. Başlangıcından da olsa bize de zahitlikten bir miktar nasip etmesini Allahü Teala'dan dileriz. Çünkü bizim gibilerin zühdün gayesine ulaşması mümkün değildir. Bununla beraber Allahü Teala'nın fazlından hiçbir vakit ümmit kesilmez. Allahü Teala'nın bize verdiği sayısız nimetleri düşündüğümüz vakitte Allahü Teala'nın hiçbir şeyi çok görmediğini anlar ve her kemanin üstünde olan Allahü Teala'dan büyük şeyleri istemekten de çekinmeyiz. Demek ki zühdün alameti zahit Allah ile ünsiyet ettiği için ona göre varlığın yokluğun, izzet ve zilletin, övülme ve yerilmenin müsavi olmasıdır. Bunlardan başka dünyalığı terk edip bunu kimin aldığına aldırış etmemesi gibi alametleri de vardır. Zühdü başka şekilde tarif edenler de olmuştur. Mesela Yahya bin Muaz, zühd, elde olanı vermektir, dedi. Muhammed bin Hanif, zühd, varlığından ayrılmakta rahatlık duymaktır, dedi. Ebu Süleyman Darani, sof, zühd alametidir. Ancak beş dirhem değerindeki sofa heves edip dururken üç dirhem değerindekini giymemelidir." dedi. Ahmet bin Hambel ve Süfyanı Sevri, zühdün alameti kısa emel sahibi olmaktır dediler. Sırrı ise nefsiyle meşgul olmaktan ayrıldığı vakit zâhidin nefsiyle meşgul olduğu vakitte de arifin yaşayışı iyi olmaz demiştir. Nasr abazi zahit dünyada, arif de ahirette gariptir dedi. Yani dünyada zahitler, ahiretteyse ise arifler azınlıktadır. Yahya bin Muaz zühdün üç alameti var. Hiç karşılık beklemeden Allah için amel, karşılıksız söz ve riyazetsiz izzettir. Yani insanlara karşı zillete düşmemektir." dedi. "Karşılıksız söz ve riyasız izzettir. Yani insanlara karşı zillete düşmemektir." dedi. Yine Yahya bin Muaz, "Allah için zahit olan kişi sana sirke ve hardal koklatır. Çünkü dünyayı hakir görür. Arif ise seni de ali makamlara ulaştırmak için sana misk ve amber koklatır." demiştir. Adamın biri Yahya bin Muaz'a, ''Ne vakit tevekkül dükkanına girebilir, züht elbisesine bürünür ve zahitlerle düşüp kalkabilirim?'' diye sordu. Yahya bin Muaz da, ''Ne zaman riyazetle üç gün aç kalır ve buna aldırış etmezsen, o zaman bunların yanına gidebilirsin. Bu duruma gelmeden zahitlerle oturup kalkman cehalet olur.'' Bundan sonra da bu durumu koruyacağından emin olamam dedi. Yine Yahya bin Muaz, dünya bir gelindir. Onu arayan onun tarakçısıdır. Onu güzelleştirmeye çalışır. Fakat dünyadan yüz çeviren Zahid, onun yüzünü karartır, saçını yolar ve elbisesini yırtar. Arif ise onun tarafına hiç bakmadan Allahü Teala ile meşgul olur dedi sırr sakati, zühtün her çeşidiyle ünsiyet ettim ve istediğime nail oldum ancak insanlardan zühte muvaffak olamadım, dedi. Fudail bin İyad, Allahü Teala bütün kötülükleri bir evde topladı ve bu evin anahtarını dünya sevgisi kıldı. Bütün iyilikleri de bir evde topladı ve bu evin anahtarını da zahitlikle dünyadan uzaklaşmada kıldı dedi. davud bir gün adamın biri senin evinin damında bir kırık boynuz var dedi. Bunun üzerine o da yirmi yıldır bu evde otururum, bir defa olsun damına bakmış değilim buyurdu. Davudu u mehtaplı bir gecede dama çıktı. Gökyüzüne baktı. Melekü'tü düşündü ve ağladı. Öyle ağladı ki kendinden geçti ve komşunun evinin damına düştü. Komşu damda hırsız var zannetti. Kılıcı aldığı gibi dama fırladı. Orada Davudu Tahi görünce çok şaşırdı. Ellerinden tutup kaldırdı ve seni buraya kim attı diye sordu. Davudu Tahi cevabında bilmiyorum. Kendimden geçmiştim. Haberim yok buyurdu. Ebu Muhammed bin Ali zahit anlatıyor. Kûfede Davudu tayinin de bulunduğu bir cenaze merasimine katıldım. Davudu tayiye yakın bir yerde oturdum. Davudu tayi vahitten korkana uzak yakın gelir. Uzun emeller peşinde koşanın ameli zayıf olur ve her gelecek yakındır dedi demiştir. Güzel sözleri, her nefis dünyadan susuz olarak gidecektir. Ancak Allahü Teala'yı zikreden kullar bundan müstesnadır. Uzun emele dalan bir kul üzerindeki kul borçlarını unutur ve tövbe etmeyi sonraya bırakır. Siz böyle yapmayınız. Her an kusur ve günahları çoğalan, kabahatleri yenilenen bir kul nasıl olur da üzülmez? Dünyaya düşkün kimsenin İnsanlardan ayrı yaşamasının ve uzlete çekilmesinin bir faydası olmaz. Dostu Allahü Teala, nasihatçısı Kur'an-ı Kerim olmayan kimse şüphesiz yolu şaşırmıştır. Onun uzleti uygun değildir. Dünyayı sevenler dünyalıkları için ahiretlerini terk ediyorlar. Sen allah Teâlâ'nın emirlerini yapabilmek için dünyayı terk et. Senin ayıplarını araştıran kötü insanlarla arkadaş olma. Hayatımda gece ibadet edenlerden başka hiç kimseye imrenmedim. İlim ancak amel edinmek için öğrenilmelidir. Her ilmin mutlaka gereği yapılmalıdır. Amel edilmiyorsa, İlmin de lüzumu yok demektir. Bir ilim talibini düşününüz. Ömrünü ilim edinmek uğruna harcar, bitirirse, Nerede ve ne zaman amel edecektir? Hayat artık bize ağır gelmeye başladı. Çünkü bu hayatta çok günah işler olduk. Davud-u ''Niçin sakalını taramıyorsun?'' diye sordular. Buyurdu ki, onunla meşgul olunca, ibadetimden tembelleşirim. Adem oğlu ne kadar gafilsin. Emelime ulaştım diye sevinirsin. Halbuki ömür sermayen gitmiş ondan haberin yok. Bu arada amelini de ihmal edersin. Sanki amelin başkası için imiş gibi buna aldırış etmezsin. İyi adamın himmeti takva olur. Eğer bütün azaları onu dünyalığa çekseler de onun salih niyeti bir gün onu doğru yola götürür. Cahil ise bunun aksinedir. Eğer bir ay müddetle yaşamayı umsam büyük bir iş yapmış sayılırım. Nasıl bunu umayım ki her gün insanların başına gelen felaketleri görmekteyim. Zahit ve zühd hakkında büyüklerin sözleri Zahit odur ki, gönlünü Allah'a verdikten sonra herhangi bir sebebe karşı ilgisi kalmamalı. Ahmet bin Mesruk Şüphesiz ki Allah, dünyaya düşkün olmayan Zahid'e istediğinden fazla, dünyaya rağbet edene yani düşkün olana istediğinden az verir. İstikamet sahibi neyse istediği kadar verir. Ebu Osman Mağribi Evvel zahit iken sonra dünyaya dönen hiçbir velinin yemeğini yeme. Hatta açlıktan öleceğini bilsen bile. Çünkü ondan bir lokma alsan 40 gün kalbin kara kalır. Ebu Muhammed Şembeki Zahit olmayı arzu eden kimse zühdü bulunca alacağını almakta bir zorluk çekmez. Belki daha kolay alacağını alır. Hatta Allahü Teala ona umduğundan da fazlasını verir. İstikamet sahibi de gam yemesin. Allahü Teala ona da arzusuna uygun şeyi mutlaka verir. Hayri Nişapuri, zahit dünyaya gönül bağlamadığından insanların en akıllısıdır. İmamı Rabbanı. Zahit kişi derdine sabır yoluyla çare arar. Müştak ise şükrüne devam eder. Vuslatı bulan da velayet iledir. Macit Ülkü'rdi. Zahit nefsiyle uğraşıp rahatı terk eden, makam ve mevkiye itibar etmeyen, şehvetlerden ve arzularından uzak cihad eden tefekkür sahibi, istikametten ayrılmayan Hakikati kendine şiar edinmiş, kadere inanmış, mevladan haya eden kimsedir. Mekarim en nehr. Zahit ona derler ki yanında övmekle kötülemek bir ola. Muhammed bin Yahya. Para, mal ve mülk, kişinin zahit olmasına mani değildir. Dünyalığı bulunmayan da zahit sayılmaz. Dünyanın faydasız şeylerine aşırı düşkünlük olup olmadığı araştırılıp ona göre hüküm verilir. Bir kimsenin elinde dünyalığı vardır fakat zahittir. Bir kimsenin de dünyalığı yoktur lakin zahit değildir. Mal insanın silahı gibidir. Yani insan canını, sıhhatini, dinini ve şerefini mal ile korur. Süfyan-ı Sevri İnsanların en zahidi, yani şüpheli olmak korkusuyla mübahların çoğunu terk eden kimse, temiz ve helal kazanç peşinde koşandır. Bu kimse, dünya işleriyle ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bu onun zühdüne engel değildir. Vehb bin Münebbih Eğer bir kimse boş oturur, hiçbir iş yapmaz, bu yaptığına da zühd, dünyayı terk etmek adını koyarsa, onun yaptığı şeytana tabi olmaktan başka bir şey değildir. Hiçbir faydalı iş yapmayarak, ömrünü boşa harcayandan daha hayırsız bir kimse yoktur. Alaü devle Semnani Zühd, harama düşmek korkusuyla, mübahların fazlasını terk etmek, sonra da dünyalıklar kimin eline geçerse geçsin, aldırmamaktır. Ebu Osman Mağribi: Zühd, Allahü Teala ile meşgul olmana mani olan her şeyi terk etmektir. Dünyanın hiç olduğunu bilmeyen zühd sahibi olamaz. Ebu Süleyman Darani: Dünyada yapılacak zühd odur ki o dünyanın malı kimin eline geçerse geçsin aldırış edilmemeli. Hayriyi Nişapuri: Ahir zamanda öyle alimler gelecek ki, herkesi zühte davet edecekler. Fakat kendileri zühten uzak olacaklar. İnsanları korkutacaklar, fakat kendilerinde korkudan bir iz bulunmayacak. İnsanların makam mevki sahiplerinden uzak kalmalarını isteyecekler, fakat kendileri onlardan ayrılmayacaklar. Sözleriyle dünyayı kötüleyecekler, fakat, Zenginlere yaklaşacaklar, yoksul ve fakirlerden uzak kalacaklar. Böyle alimler kötü ve Allahü Teala'nın sevmediği alimlerdir. Kabül Ahbar, bir kimse ahır ibadetlerden yan çizmek suretiyle zühdü ararsa, boşuna aramış olur. Muazze Raziy, zühd dünyayı küçük görüp O'nun sevgisini kalpten silmektir. Rüvein bin Ahmet Züht, kulların Allahü Teala'ya yönelmeleridir. Sehil bin Abdullah Tüsteri Zühd yamalı elbise giymek, arpa ekmeği yemek değil, dünyanın faydasız şeylerine gönül bağlamamak ve uzun emel sahibi olmamaktır. süfyan Sevri Züht, kalbi mal yerine, onu Yaradanına döndürmektir. Şibli Züht, tevbe ve tevekkül, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak ile olmadıkça makbul değildir. Muhammed Masum Farukî Züht, dünya malına ait olan kayıplarına üzülmemen, eline geçen dünyalıklar ile de şımarmamandır. Vüheyb bin Vert Züht'ün esası, Sıkıntılara katlanıp şehvetleri terk etmek ve yenilen lokmanın helalden olmasına dikkat etmektir.